13. Sohbet Ahiret Endişesini Dünya Endişesinden Önde Tutmak Bu konuşma hicretin 545. yılında Zilkade'nin dördüncü günü salı akşamı medresede yapılmıştır. Ey oğul! Ahiret endişesini dünya endişesinin önüne al. Eğer böyle yaparsan her ikisinde kazanır, her ikisinde de kârlı çıkarsın. Dünya endişesini ahiret endişesinin önünde tuttuğun zaman ise senin için bir ceza olmak üzere her ikisinde de hüsrana uğrasın. Sen emrolunmadığın şeyle nasıl iştigal edersin? Sen dünya sevgisini kalbinden çıkardığın zaman İzzet ve Celal sahibi Allah dünyevi meseleler hususundaki yardımıyla sana güç kuvvet verecek, muvaffakiyet bahşedecek dünyadan nasip almaz zamanını sana bildirecektir. Bu takdirde dünyalık olarak elde ettiğin bir şeyde de bereket olacaktır. Mümin hem dünyası için çalışır hem de ahiret için. Dünyası için diliyle kendisinin oradaki ihtiyacı kadar çalışır. İhtiyaç miktarına kanaat eder. Tıpkı yolcunun yoldaki ihtiyaç miktarı kadar nevale alması gibi. O dünyadan bundan daha fazlasını almaz. Cahilin bütün düşüncesi dünyadır, dünyalıktır. Dünyevi şeylerdir. Arif'in düşüncesi ise ahirettir, Allah'tır. Eline dünyalık olarak bir parça ekmek geçer ve nefsinde sırf daha başka şeylere nail olmadığı için seninle çekişir ve hevai, şehevi arzular peşinde koşarsa, o zaman sen ancak bir lokma ekmek bulmaya gücü yetebilen kişiyi gözünün önüne getir. Senin için nefsine buğz edip izzet ve celal sahibi Allah hakkı için ona düşmanlık göstermedikçe kurtuluş yoktur. Sıdıklar birbirlerini tanırlar. Onların her biri bir derinin kabul ve sıdık kokusunu duyar. Ey izzet ve celal sahibi Allah'tan yüz çeviren kişi, ey avlama yönelip onlarla müşterek olan ve Allah'ın sıdık kullarından yüz çeviren kişi. Allah'ın sıdık kullarından yüz çevirerek avlama yönelmen ne zamana kadar devam edecek? Onların sana ne faydası dokundu? Onların elinden ne zarar gelir ne de fayda. Onlar senin kısmetinde bulunmayan bir şeyi ne sana verebilir ne de senin kısmetin olan bir şeyi Senden alabilirler. Zarar ve fayda meselesinde onlarla direkt cemaat, cansızlar arasında hiçbir fark yoktur. Sultan tektir, birdir. Zarar veren tektir, birdir. Fayda veren tektir, birdir. Hareket ettiren, durduran tektir, birdir. Musallat eden tektir, birdir. Zahir kılan tektir, birdir. Veren tektir, birdir. mani olan tektir, birdir. Yaratan ve rızıkları veren, izzet ve celal sahibi o Allah'tır. O kadimdir, ezelidir, ebedidir. O mahlukattan önce, yarattıklarını yaratmadan önce babalarınızdan, analarınızdan Zenginlerinizden önce mevcuttur. O göklerin de, yerin de, göklerdekilerle yerdekilerin de, bu ikisi arasındakilerin de yaratanıdır. Onun benzeri bulunmak şurada dursun, benzeri gibisi dahi yoktur. O hakkıyla işten, kemaliyle görendir. Vah size, yazık size, ey Allah'ın yaratıkları! Yaratanınızı hakkıyla bilmiyor, gereği gibi tanımıyorsunuz. Eğer kıyamet günü Allah katında benim bir imkanım olsaydı, baştan sona hepinizin günahını üzerime yüklenirdi. Ey okuyup ilim öğrenen kişi, bütün yer ve gök ehlini bir kenara bırak. Öğrendiğini bana oku. İlmiyle amil olan her kişinin izzet ve celal sahibi Allah ile arasında bir kapı bulunur ki, o kişinin kalbi bu kapıdan Allah'ın huzuruna girer. Sana gelince ey ilmiyle amil olmayan alim! Sen dedikodu ile ve ameli bir kenara atıp ilminle dünyalık toplamakla meşgulsün. Hiç şüphe yok ki senin elinde sadece madde suret geçer, mana asla geçmez. Şanı yüce olan Allah kullarından birine hayır murad etti mi ona önce öğretir. Sonra da hem ameli hem de ihlası kendisine ilham eder. Bu suretle onu kendisine yaklaştır. İrfan sahibi yapar, kalplerin ilmini öğretir. Sırlar o kişi için seçilmiştir. Ondan başkası bunlara vakıf olamaz. Şani yüce olan Allah, tıpkı Musa aleyhisselamı seçtiği gibi onu da seçer. Nitekim Musa aleyhisselam için buyurur. Ben seni kendim için seçtim. Taha Suresi 41. ayet. Şanı yüce olan Allah bu Kelamiyle ile şöyle buyurmuş oluyor. Ben seni kendim için seçtim. Benden başkası için değil. Ben seni şehvi hırslar, zevkler ve bâtıl şeyler için seçmedim. Ne yer arz için seçtim, ne gök için, ne cennet için, ne cehennem için, ne mülk için. Ne de helak olmak için seni benden hiçbir şey alamaz. Benden başka hiçbir şey seni meşgul edemez. Hiçbir madde seni benden alamaz. Hiçbir varlık seninle benim aramı perdeleyemez. Hiçbir ihtiraz ve hiçbir arzu seni benden müstahane kılamaz. Ey oğul! İşlediğin günahlar sebebiyle izzet ve celal sahibi Allah'ın rahmetinden ümidini kesme. Bilakis din elbisendeki necaseti tevbe ile yıka. Ayrıca bu tevbende hem sebat göster hem de ehlaslı ol. Bundan başka din elbisenin marifetullah esasıyla kokula. Marifetullah esansıyla kokula. Buhurla bulula. Halen İçinde bulunduğun bu noktadan şiddetle sakın. Hemen oradan kurtulmaya bak. Zira halen içinde bulunduğun bu noktanın hangi cihetine baksan etrafında yırtıcı hayvanların mevcut olduğunu ve çeşitli ezağların sana yöneldiğini göreceksin. Öyleyse hemen o noktadan ayrıl ve kalbinle izzet ve celal sahibi Hakk'a Kendi cibiliyetinle, kendi ihriderasların ve hevai arzularında hareket etme. Yeyip içme. Kitap, Kur'an ve sünnetten ibaret iki adil şahit olmadıkça yeme. Bundan başka iki şahit daha ara. Bu iki şahit de senin kalbin, vicdanın ile izzet ve celal sahibi Allah'ın fiilidir. Yapacağın bir işe kitap, sünnet ve kalbin izin verdiği zaman bir dördüncüsünün müsaadesini bekle. Bu İzzet ve celal sahibi Allah'ın fiilidir. Gece odun kesmekte olan kişinin durumuna düşme. O ki odun toplar fakat eline geçenin ne olduğunu bilemez. Sen de halka mı yoksa halikama yaratana, Allah'a mı koştuğunu bilmelisin. Yaratana gittiğini sanırken halka gitmiş olabilirsin. Bu öyle bir şeydir ki kuru iddialarla, boş teminelerle zoraki ve yapmacık hareketlerle tahakkuk etmez. O, sinede bulunan bir şeydir. Mevcudiyetini de amel ispat eder. Yani, amellerini sırf Allah rızası için yapan kişilerin amelleri, sinelerinde o şeyin varlığının ispatı ve delilidir. Ey oğul! Afiyet, afiyet aramayı terk etmekle mümkündür. Zenginlik, Zenginlik aramayı terk etmekle mümkündür. Deva, deva aramayı terk etmekle mümkündür. Bütün devalar, İzzet ve Celal sahibi Allah'a teslimiyette, sebeplere dayanmaktan sıyrılmakta ve masivayı kalpten atmakta toplanır. İzzet ve Celal sahibi Allah'a teslim olan sebeplere dayanmaktan kendini kurtaran ve Allah'tan başka bütün fanileri kalbinden atan kişi, Devaların tamamına nail olmuş demektir. Deva sadece dil ile değil, aynı zamanda kalp ile de Allah'ı tevhid birlemektir. Tevhid ile zühd, bedenle ve dille olmaz. Asıl tevhid kalpledir. Asıl zühd, kalbin zühdüdür. Asıl takva, kalbin takvasıdır. Asıl marifet, kalbin marifedidir. İzzet ve celal sahibi Allah'a bilmek, asıl kalb ile olur. İzzet ve Celal sahibi Allah'a muhabbet asıl kalbiledir. Allah'a yakınlık da kalbiledir. Sen akıllı ol. Heveslere, suniliklere, zorakiliklere kapılma. Şu anda sen bir heves, bir sunilik, bir zorakilik, bir yalan, bir riya ve bir iki içindesin. Bütün gayretin halkı kendine çekil. Sen kalbinle halka doğru her adım attıkça İzzet ve Celal sahibi Hak'tan uzaklaştığını bilmiyor musun? Hep halkın teveccühünü kazanma peşinde koştuğun halde İzzet ve Celal sahibi Hak'ka talip olduğunu iddia ediyoruz. Bu halinde sen tıpkı Mekke'ye gitmek istiyorum diyen fakat biraz sonra Horasan yolundan ve bu sebeple gittikçe Mekke'den uzaklaşan kişiye benziyoruz. Bir tarafta Kalbinin insanlardan kurtulduğunu iddia ediyoruz. Diğer tarafta ise onlardan korkuyor ve kendilerinden bir şey umuyoruz. Görünüşte zahidlik taslıyoruz. İçin ise dünyaya ve halka rağbet arzularıyla doht dolu. Görünüşte ve idada hak ilesin fakat batında ve gerçekte halk insanlar ilesin. Bizim bahsettiğimiz bu hal, bizim bahsettiğimiz bu hal, yani Allah ile birlikte oluş ise öyle laklaka ile elde edilecek bir mertebe değildir. Bizim kendisinden bahsettiğimiz bu mertebede ne halk vardır, ne dünya vardır, ne ahiret vardır ne de izzet ve celal sahibi Allah'tan başka herhangi bir şey. O tektir, ancak teki kabul eder. O tektir. Ortağı kabul etmez zira o senin her şeyini idare eder Sen de sana söyleneni kabul et İnsanlar acizdir Sana zarar veremedikleri gibi faydalı da olamazlar Bütün bunları Onların elinde ancak ve yalnız İzzet ve celal sahibi Allah icra eder İnsanlar ise gerçekte bir vasıladan ibadettir de de diğer insanlarda da tasarruf eden Allah'tır İzzet ve Celal sahibi Allah'ın ilminde kalem senin lehindekileri de aleyhindekileri de ezelde yazmıştır. Salih muahitler Allah'ın diğer mahlukat üzerindeki hüccetleridir. Onlardan kimisi hem zahiri hem de batını itibariyle dünyadan sıyrılmışlar, dünya sevgisinden kurtulmuşlardır. Kimisi de sadece Batınları itibariyle sıralmışlardır. Öyle ki izzet ve celal sahibi Allah onların batınlarında dünya ile alakalı bir tek şey görmez. İşte bunlar saf ve temiz, saf ve temiz kalplerdir. Kim buna kadir olur ve bu seviyeye gelebilirse ona mahlukat üzerinde bir sultanlık verilmiş olur. İşte asıl kahraman odur, şampiyon odur. Kahraman o kimsedir ki kalbini izzet ve celal sahibi Allah'tan başka ne varsa hepsinden temizler ve onun kapısında tevhid kılıcı ve şeriat keskinliği ile durur. Fani varlıklardan bir tek şeyin bile oraya girmesine meydan vermez. Kalbini bütünüyle Mukallibül Kulub, kalpleri elinde tutan ve istediği yöne çeviren Allah'ta toplar. Şeriat kişinin zahirini tezgin eder, güzelleştirir. Tevhid ile marifette batınını güzelleştirir. Ey kitap müzakereleriyle iştigal eden şu kişi, kulna dediler dedik nakaratlar arasında hiçbir şey kazanılmaz. Bizim bahsettiğimiz mertebelerden hiçbir şey elde edilmez. Bir tarafta şu haramdır diyorsun, diğer tarafta bizzat Kendin onu işliyorsun. Bir tarafta şu helaldir diyorsun fakat kendin onu asla yapmıyor, yerine getirmiyorsun. Sen heves içinde hevessin, tenakuz içinde tenakuzsun. Kendisinden rivayet edilen bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Cahile bir kere yazık, âleme ise yedi kere yazık. Evet, öğrenmediği için cahile bir kere yazık. Alime ise yedi kere yazıp çünkü o biliyordu. Buna rağmen amel etmedi. Böylece ilminin bereketi uçup gitti. Aleyhine hüccet delil olarak ilmin kendisi kaldı. Sen önce öğren, sonra öğrendiğini amel et. Öğrendiğini tatbik et, daha sonra da halvete çekil. Yani fani varlıkların sevgisini kalbinden at ve izzet ve celal sahibi hakkın muhabbetiyle iştigal et. Fani varlıkların sevgisini kalbinden çıkardığın ve yalnız Allah sevgisiyle baş başa kaldığın zaman, Allah seni kendisine yaklaştırır, fani varlıklardan uzaklaştırır ve seni kendinde fenaya, fena Allah'ın sevgisinde yok olma seviyesine kavuşturur. Sonra da Allah dilerse seni halka tanıtır ve açıklar ve dünyadan nasiplerini eksiksiz olarak almaya sevk eder. İlminin ve takdiri ilahisinin senin hakkındaki rüzgarına emreder. Bu rüzgar senin halvethanenin duvarlarına doğru eserek oraya çarpar ve senin halin insanlara açıklanır. Böylece sen de sensiz olarak mahlukatla Allah arasında yalnız Allah ile birlikte bulunursun. Nefsinin, cibiliyetinin ve hevai duygularının Uğursuzluğu bertaraf edilmiş olarak dünyadan kısmetlerini eksiksiz bir şekilde almaya başlarsın. Şanı yüce olan Allah, senin hakkındaki ilminin, kanununun asılsız çıkmış olmaması için seni kısmetlerini toplamaya sevk eder. Dünyadaki nasiplerini eksiksiz, noksansız olarak alırsın. Bu esnada kalbinde hep izzet ve celal sahibi olan Allah ile birlikte bulunur. Dinleyiniz ve amel ediniz. Ey İzzet ve Celal sahibi Allah'ı ve O'nun dostlarını tanımayan cahiller. Ey İzzet ve Celal sahibi Allah hakkında ve O'nun dostları bahsinde ileri geri konuşanlar. Hak İzzet ve Celal sahibi olan Haktır. Batıl ise sizlersiniz. Hak bizzet, bizzat kalplerindedir, gönüllerindedir, özlerindedir, manalardadır. Batıl ise nefslerdedir hi arzulardadır cibiliyetlerdedir adetlerdedir dünyadadır İzzet ve Celal sahibi hakktan başka her şeydedir. şu kalp Kadim Ezeli daim ve ebedi olan Hakka yakınlığa ermedikçe iflah bulmaz boşuna kasılmayın münafak. Sen de bu söylenen hasetlerden bir tek bile yok Sen ekmenin kulusun katığının kulusun Tatlının, elbisenin, atının, emrinde çalıştığın efendinin, kulusun. Sadık kalp, halktan halika sefer eyler. Fanilerden geçer, bakiye gider. Mahlukatı bırakır, Allah'a gider. Yolda gördüklerine selam verip geçer, onlara takılıp kalmaz, yoluna devam eder. İlmi ile amir olan alimler, selefi salihin naipleridir. Onlar peygamberlerin ve diğer hayırların varisleridir. Bu alimler halkın önüne düşerler. Onlara şeriat bellesinin mamur hale getirilmesini ve o halde tutulmasını emrederler. Harap hale düşürülmesini de men ederler. Peygamberlerin varisleri olan bu alimler kıyamet günü peygamberlerle beraber toplanırlar. Bu arada ücretleri izzet ve celal sahibi Allah tarafından kendilerine eksiksiz olarak ödenir. İzzet ve celal sahibi Allah, ilmiyle amil olmayan alimi, eşeğe benzeterek şöyle buyurmuştur. Koca koca kitapları taşıyan eşeğin hali gibidir. Cuma Suresi 5. Ayet Ayette geçen esfar kelimesi ilim kitapları demektir. Eşek ilim kitaplarından faydalanabilir mi? Onları taşımakla onun yanına yorgunluk ve meşakkatten başka bir şey kalmaz. İlmi artan bir kişinin İzzet ve Celal sahibi Rabbinden korkusu ve O'na olan kulluğu da artmalıdır. Ey ilim adamlığı iddiasındaki kişi! Hani senin İzzet ve Celal sahibi Allah korkusundan Allah işlerin? Hani senin günahlardan sakınışın ve Allah korkun nerede? Hani nerede günahlara itirafın? Hani İzzet ve Celal sahibi Allah'a ibadet ve taatlerinle karanlıkları aşıp nura ulaşman? hani nerede nefsini terbiye etmen, Allah uğrunda onunla mücadelede bulunman ve Allah için ona düşmanlık göstermen, senin bütün düşüncen, bütün himmet ve gayretin güzel ve sükseli giymek, yeyip içmek, evlenmek, ev sahibi olmak, dükkan sahibi olmak, halkla oturup kalkarak muhabbetler etmek, onlarla ünsiyette bulunmak üzerinedir. Sen himmet ve gayretini bundan hepsinden uzaklaştır. Eğer onlarda senin bir nasibin varsa o mutlaka sana gelir. Hem de vaktinde olarak. Böylece kalbinde bekleme sıkıntısından ve hırsın verdiği ağırlıktan kurtularak izzet ve celal sahibi Allah ile kahim olur. Bir şey madem ki senindir, o halde onda tasalanmak fuzulüdür. Ey o. Oh! Halvetin fasittir, sahih değildir. Necistir, temiz değildir. Sana ne yapayım? Kalbinde ihlas ve tevhid sıhhat bulmadı. Sıhhatli bir şekilde ihlas ve tevhid gelişmedi. Ey gaflet uykusunda uyanlar! Biliniz ki sizi yaratan uyumuyor. Ey haktan yüz çevirenler! Haberiniz olsun ki sizden yüz çevrilmiyor. Ey Allah'ı unutanlar! Biliniz ki siz... Unutulmuyorsunuz. Ey Allah'ın yolunu terk edenler biliniz ki siz terk edilmiyorsunuz. Ey İzzet ve Celal sahibi Allah'ı, O'nun Resulü'nü ve gelmiş geçmiş bütün büyükleri tanımayan cahiller. Siz tıpkı yontma esnasında ağaçtan dökülen ve hiçbir işe yaramayan yonga parçaları gibisiniz. Ey bizim Rabbimiz bize dünyada iyilik ver. Ahirette iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.